25. beşinci a, 25 davadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül maris ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. İftar ve itizar. Bu manevi reçete bütün yazdıklarımızın fevkinde bir süratle tehlif edildiği gibi. Hem umuma muhalif olarak, tasihata ve dikkate vakit bulmayarak, tehlifi gibi gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirildi. Haşiye bu misale dört buçuk saat zarfında tehlif edilmiştir. Evet üstü, evet cefet, evet müsrev, evet zayıf. Demek müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tepki lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar bazı nahos ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gidenmesinler. Bana da doğa alsınler. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine izâ asâbathum musibetün kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüzde ancak O'nadır derler. Ve lezî hüve yuhyîtu'nni ve yeskîn. Ve izâ meridetü fehuve Beni yediren ve icrâm odur. Hastalandığımda bana şifa veren de odur. Şu lem'ada, nevi beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden müsibetse de... ...ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek... 25 beş devayı icmalen beyan ediyoruz. Birinci deva. Ey bir çare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor...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 Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri musbek ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menki ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibette de aczini, zaafını hisseder. Halik ı Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete sağ olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekle etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayat sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayat sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip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 Eğer hastalık olmazsa sıhhat afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermaye ömrünü badeheva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layımut değilsin, başı boş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak. Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan.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 Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar. Güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda muratsa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envan altını göstermek için teser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o saatte dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip katmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi?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 elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahiyamını gösterdikleri için onlarda hikmetten mi ağlar ve rahmetten mi şu ağlar ve o şuak içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevinli güzel manaları bulursun. Beşinci deva, ey maraz müttela hasta, bu zamanda tecrübenle ve kanaatım gelmiştir ki,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 Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla deflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayat-ı zahiri keyfiyle hadsiz bir hayat-ı ebediyyesini sarsan, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıfat bir hastalıktır. Altıncı deva. Ey elemden teşekki eden hasta, senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tıkattır et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut va hasreta va esefa kalbin ve lisanın diyecek. Dikkat et. Sana o elhamdülillah şükür dediren, senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi. Bir manevi lehseti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lehsettir. O elemler, o musibetler, zevaliyle ruhta bir lehset irsiyet bırakmış ki, düşünmekle deşirse ruhtan bir lehset akıyor, şükürler takattır ediyor. Sana vâ esafa, vâ hasretâ Eski zamanda geçirdiğim lezzetli ve safalı o hallerdir ki... ile senin ruhunda daimi bir elem, irsiyet bırakıp... ...ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günlük meşhur lezzet, bazen bir sene manevi elem çektiriyor... ...ve muhakkak bir günlük hastalıkla gelen elem, çok günler manevi lezzet, sevapla beraber... ...zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır... Senin başındaki şimdilik bu muhakkak hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de şebba yerinde şükret. Altıncı deva. Haşiye fıtri bir surette bu lem'a tahattur ettiğinden altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktık. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim.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 hem devamsız, hem elemli, hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bir akiz hastalıktaki manevi ibadet ve ukurevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Yedinci deva. Ey sıhhatının lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bir akiz kaptırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat kan diyorlar ki, İnmeş eşyâ tutarufu bi ezmâdihâ yani her şey ziddine bilinir mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez lezzetsiz kalır soğuk olmazsa hararet anlaşıılmaz tefsiz kalır açlık olmazsa yemek lezzet vermez mide harareti olmazsa su içme zevkı olmaz illet olmazsa anfiyesizsizdir merak olmazsa sıhat lezzetsizdir Madem fatır hakim insana her çeşit ihsanın insan etmek ve her bir nevi nimetini taptırmak ve insanı daima açıkça sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hassiz envai nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatındaki lezzetli, zevkli nimet ilahiye ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil. Belki düşünmeyecektin. ursuz, o sıhhati gaflete, belki sefahati sarf ederdin. Sekizinci deva. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi, Günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar ki fareti zunub olduğu hadisi sahiyle sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı silmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar, hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekra etmezsen...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 de hadsiz yaralar açar. Bağfusuz ahireti bilmediğin için ölümü idame ebedi tahayyül ettiğinden adeta dünya yara içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hassız yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına katli ilaç ve katli şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı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 ...ve yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Saniyen ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok Risalelerde gayet kat'i, şeksiz şüphesiz bir surette... ...Kur'an-ı Hakim'in verdiği nurla ispat etmişiz ki... ...ehli iman için ölüm vazifeyi hayat kürfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda... ...talim ve talimat olan ubudriyetten bir paydostur... Hem eteki aleme gitmiş, yüzde doksan dokuz ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindani dünyadan, bostani cinana bir davettir. Hem halik ı Rahim'in fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nebettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur. Ona dehşetle bakmak değil, bir akiz rahmet ve saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem Allah'ın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idanesinden kazanacakları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat-ı ebedilge kuyusudur. Oncu deva.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 Ve خالق الرحيمين من الشكوى حكمه olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, فيه الوفاة، Evet nasıl ki şükür nimeti الوفاة، Öyle de الشكوى hastalığı musibeti الوفاة، eder. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini faydasını bildin, o merhem'i وخلقه من الشكوى ah yerine oh وخلقه vâsefa yerine elhamdülillahi ala kulli hal söyle. 11. dava. Ey sabırsız hasta kardeş, Hastalık hasır bir elemi sana vermekle beraber, ev belki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lesit maneviyye ve sevabındaki bir leset ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Çünkü bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddiyesi gitmekle elimi de beraber gitmiş. Kendindeki sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kar ve surur vermek lazım gelirken onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divaniliktir. Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden düşünüp yok bir günde...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 Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşir et. Ya sabur de dayan. On ikinci deva. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Bil ki hadisçe sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi bir dinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem salis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin nisanıyla ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hassız bir aç ve nihayetsiz bir zaaf verir. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeyi itica edip niyaz etsin, dua etsin. Kul ma yağda'u bikum rabbi levla dua'ukum de ki duanız olmasa Rabbin katında ne ehemmiyetiniz var. Yani eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var ayetin sırrıyla. İnsanın hikmeti hırkati ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan Bu noktayı nazardan şekva değil, Allah'a şükretmeyin. Ve hastalığın açtığı bir ahmusluğunu afiyeti kisbetmekle kapamamak gerektir. 13. deva Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam! Hastalık bazıları ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediye ilahi nedir Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı ye ısı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 Bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. En cümle. Arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı biri diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerin içinde kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de önemli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel, En mühim bir tatla ve en kıymettar bir hizmette ve ahirete nati bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayata ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum.''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 Bana sekiz sene kemal-i hiç gücen dilmeden hizmet eden Bağlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. O saliha kadın bana karşı haddimden yüz derece fazla üstü ederek, gözümün açılması için dua et cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatını duama şefaatçi yapıp, Ya Rabbi onun salahatı hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün burdurlu bir göz hekimi geldi gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok mütesir oldum, çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua oldu. Çünkü eceli kırk gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. İşte o mehume. 40 gün barlanın hazinane bağlarına rüttatlı ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel, Kabirinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, selahatı şiddetliydi. Evet bir mümin gözüne perde çekirse ve gözü kapalı kabre girse derecesine göre ehl-i kuburdan çok ziyade o alemin nuru temasa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar. Kabirde o körler imanla gitmişse o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde, derecesine göre. Cennet bağlarını sinama gibi görüp tamaşa ederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında, şükürle, sabırla bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. 15. Dava Ey ah onun eden hasta. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak, oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadis-i vardır ki: Yani en ziyade musibetle meşakkatle giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat çektikleri hastalıklara birer ibadet-i birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halik-i Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-i cerrahiyye görmüşler. Sen ey, ah-u eden hasta, bu nurani kafileye iltihap etmek istersen sabır içinde şükret.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 çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Haşiye. Bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması lohusa zamanı olan kırk güne kadardır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet emin ve acı olan müfarekatı tahkif eder. Bazen de sevdirir. 16. Deva Ey sıkıntıdan şekva eden hasta! Hastalık hayatı, istimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti temsil eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istiyanadan kurtarıyor. Çünkü innel insan ile en reaa huskana şu insan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlığı verir. Sırrıyla, sıhhat ve afiyetten gelen istiyanada bulunan bir nefsi emmare. şayan-ı hürmet olan o kuvvetlere karşı hürmeti hissetmez ve şayan-ı merhamet ve şefkat olan musibet sedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıkta aczini ve fakrını anlar. Layık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmeti hisseder. Ve rikkat-ı cinsiyeden gelen şefkat-ı insaniye ve en bir hasret-i olan Musibet edelere karşı merhameti hissedip, onların hepsine kıyas ederek, onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse muavenet eder, hiç olmasa dua eder, hiç olmazsa şer an sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. 17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta, şükret, hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır.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 akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir savaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadafa hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri ütte essür olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet hayat-ı en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil Hastalıkları zamanında kemale hürmet ve şefkat-i ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barekallah deyip alkışlıyorlar. Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lesletler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 33 seneden beri bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki duanın neticesi okrevidir. Kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergah ilahiyeye iltica eder.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 Fazlından verir? Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Halika hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatımız için ahiretimize çevirir. Öyle kabul eder. Her neyse hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan zaaf ve acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır.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 bir haksızlıktır öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak ağaç olmayıp hayvan kalmayarak insan olup müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceğin nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya su ihtiyarıyla veya su istimaliyle elimden kaçırdığı veyahut eli yetişmediği için şikayet etmek sabırsızlık göstermek aman ne yaptım böyle başıma geldi diye zububiyeti ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet maddi hastalıktan daha musibetli manevi bir hastalıktır. Kırılmış elle dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Aqil otur ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُسِيبَتُونَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde Biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. 19. Deva Gemili Zülcelal'in bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri samedaniyesiyle gösteriyor ki güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami ayni samediyette hayattır. Güzelin aynası güzeldir. Güzelin mehasimlerini gösteren ayna güzelleşir. O aynanın başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi. O hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan o Esma-ül Husna'nın güzel nakıslarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette neknesat gitse nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette Adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini sıkıntıya talep eder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefahete ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymettar ömrünü adalet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Fakat bulde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor.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 Demek meşakkatla çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesine arzı ediyor. Ey hasta kardeş bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispatlı bildiği gibi musibetlerin, şerlerin hatta günahların aslı ve mayası ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır.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 Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Hakiki kısmı ise şafi, hakim zülcelal. Küre-i olan eczahane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesili ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. derdi o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazır mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak önemli bir ilaçtır. Çünkü eksel hastalıklar su istimalattan, perhissizlikten ve israftan, ve lahatiattan ve sefahatten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Su istimalattan israftan men eder teselli verir. Hatta o vesayada Ve o teselliye itimad edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinden bir ferahlık verir. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessil ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür şişer, ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki araları iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hatta bazen...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 Hastalığın hükmüyle sana merhametkârâne hizmetkarlık ettiklerinden, efendilerine efendi oldun. Hem insanlardaki rıkkati cinsiyeyi ve şefkat-i kendine celb ettiğinden, hiçten çok yardımcı ahbab ve şefkatle dost buldum Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın. İstirahat ediyorsun. Elbette senin cüz'i elemin bu manevi lezzetlere karşı...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 ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyyeyi etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Birisi Rabıtay Mert'tir. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayat-ı o suretle çalışmışlar. İkincisi, nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çilelerle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 nefs-i emmare elbette bu hevesat ve zevile ile ve nefsalî müstehliyatla onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sâdı imanla ve teşfi niyetle tevekkürle o ağır muzur gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin kireleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalığa çok uzul düşer. 23. dava. Ey kimsesiz garip, bir çare hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet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 Senin Halik Rahim'ine imanla imtisabın Ve onu tanıyıp hastalığın nisan-ı aczıyla niyazın Elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın Her şeye bedel onun nazar rahmetini sana celbeder Madem o var sana bakar Sana her şey var Asıl gurbette kimsesizlikte kalan odur ki İman ve teslimiyetle ona imtisab etmesin Veya imtisabına ehemmiyet vermesin 24. Dava Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar. Sizin önünüzde mühim bir ticareti ufruviye var. Şevk ve gayretle o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını o mazik vücutlarına bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dalgalarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i Rabbaniye gibi çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhuyesine ve tasafiyi hayatına ana olacak büyüklerdeki cefariz zuluk yerine manevi ve ileri de veyahut ahirette terakkiyat maneviyesine medar ...şırıngalar nebindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin defter-i amaline bir hasse sır şefkatle çocuğun sıhhatini kendi sıhhatine tercih eden validesinin sahibi hasenatına girdiği ehli hakikatçı sabittir. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerine hoşnut etmek ve vefakarane hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medan olduğu rivayat-ı sahiha ile ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir veled. Evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi bedbaht bir veled. Eğer ebeveynini rencide etse, azab başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet ihtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına bakmak değil, belki ahli iman madem sırr imanla o hakikiye var onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyet'in muktezasıdır. 25. Dava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 tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahat ve hevesat-ı nefsanîye ve lehviyat-ı gayrimeşruat otriyakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştahı kesiyor, gayrimeşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Akleti imanın kutsî ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfarla, dua ve niyazla istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin. Hastalıklarınızın kefaret üstünüp yapsın. Amin. Amin. Amin. Ve قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. Lâkade câe rasul rabbina bil hak. dediler. bize buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize haklı getirdiler. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana innake antel alimul hakim Sen her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak tusen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan kadim hakimsin. Allahumme salli ala sayidina Muhammed. Tıbbi kulubü ve dawaiha ve antiye el abdani bi şifaiha ve nur el absari Kalplerin derman ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına selat ve selam edin. Ve hüveli kulli da'in deva. Ne âli, bu kitap her derde dermandır. Tevafukat-ı latifedendir ki, Re'fet Bey'in birinci tesvitten gayet süratle yazdığı nüshâ ile beraber, Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshâda, ihtiyarsız, hiç düşünmeden satır başlarında gelen elifleri saydık. Aynen bu vehüve nikulli da'in deva cümlesine tevafık ediyor. Haşiye sonradan yazılan ihtarın iki elifi bu hesaba dahil olamayacağı için dahil edilmemiştir. Hem bu risalenin müellifinin sahip ismine bir tek farkla yine tevafık ediyor. Haşiye madem keramet Aleviyede ve Gavsiyede Said'in ahirinde nida için vaaz edilmiş bir elif var. Saida olmuş. Belki fazla olan bu elif, o elife bakıyor. Re'efed, Hüsrev. Yalnız Salenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir. Cahi hayrettir ki, Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden de düşünmeden, 114 elif, 114 Şifa-i Kudsiye'yi tazammül eden, 114 suveri Kur'aniyenin adedine tevafıkla beraber ve huvelli kulli da'in deva şeddeli lam bir sayılmak cihetiyle 114 harfine tam tamına tevafık ediyor. 25. lem anı zeyli 17. mektup olup mektubat mecmuasına ithal edildiğinden buraya derd edilmedi. 17. mektup 25. lem ı zeyli çocuk taziye namesi وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِهَمْدِهِ Onun adıyla Hiçbir şey yoktur ki onu ham ile tesbih etmesin. Aziz ahiret kardeşim Hafız Halid Efendi وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسْحَابَتُمْ مُصِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Sabredenleri müjdele. O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız. Sonunda yine ona döneceğiz derler. Kardeşim, Çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmünillah kazaya rıza, kadere teslim İslamiyet'in bir şiardır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu da size zahire ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde ve hakiki bir teselli gösterecek beş noktayı beyan ederiz. Birinci nokta.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 Ve her bir lezzetli şeyin cennette bulunduğunu, cennet tenasül yeri olmadığından evlat muhabbeti ve okşaması olmadığını diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını, hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümakla karışık evlat sevmesine ve okşamasına bedel, safi, elemsiz, milyonlar sene ebedi evlat sevmesini ve okşamasını kazanmak, el imanın en büyük bir medar saadeti olduğunu şu ayet-i kerime... ''Vildanun muhalletun'' cümlesiyle işaret ediyor ve müjde ediyor. İkinci nokta bir zaman bir zat bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O bir tane mahpus. Hem kendi elemini çekiyor hem veledinin istirahatını temin edemediği için onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra merhametkar hakim ona bir adam gönderir der ki ''Şu çocuk kendan senin evladındır.'' Fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım. Güzel bir sarayda beslettireceğim. O adam ağlar, sızlar. Benim medar-ı tesellim olan evladımı vermeyeceğim der. Ona arkadaşları der ki, senin teessiratın manasızdır. Eğer sen çocuğa azıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatını arıyorsan,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 padişaha emniyetin ve itaatın varsa, işte şu temsil gibi aziz kardeşim, senin gibi müminlerin evladı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli, şu veled masumdur, onun halıkı dahi rahim ve kerimdir. Benim nakız terbiye ve şefkatime beden gayet kamil olan inayet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli, musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp cennet firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu. Şu dünyada kalsaydı kim bilir neşette girerdi. Onun için ben ona acımıyorum. Baktiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaatı için. Kendime dahi acımıyorum. Elim müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı on senelik muhakkat elemle karışık bir evlat muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde mukteli olsaydı belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla ebedi cennette 10 milyon sene bana evlat muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaat hükmüne geçer. Elbette ve elbette. Meşkuk, muaccel bir menfaatı kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaatı kazanan elin teessürat göstermez, meyyusane feryat etmez. Üçüncü nokta. Vefat eden çocuk bir Halik Rahim'in muhluku, memluki, abd Ve bütün heyetiyle onun masnuğu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki muhakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkar etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil muaccel bir ücret olarak lezzetli bir şefkat vermiş. Şimdi binden 999 hisse sahibi olan o Halik Rahim, mukteza-i rahmetle hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa,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 en şirin cilvelerinden olan şefkat bir iksiri nuranidir. Aşktan çok keskindir. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vusule vesile olur. Nasıl aşk mecazi ve aşk dünyevi pek çok müskülatla aşk-ı hakikiye eder. Cenab-ı Hakk'ı bulur öyle de şefkat fakat müskülatsız daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rabdeder. Gerek peder ve gerek valide veledeni bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir. Mün'ime hakikiyi bulur. Der ki, dünya madem fanidir, değirmiyor alakayı kalbe. Veledi nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Büyük manevi bir hal kazanır. Ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikattaki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki, Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli bir tek çocuğu sekeratta görüp dünyada tevehüm-ü ebediyyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde mevki-adem ve firak-ı ebedi tasavvur ettiğinden yumuşak döşeğine beden kabrin toprağını düşünüp gaflet veya dalalet ciyetiyle erham cennet rahmetini firdevs-i nimetini düşünmediğinden ne kadar meyyusane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dareyn olan iman ve İslamiyet mümine der ki şu sekeratta olan çocuğun Halit-i Rahimi onu bu pis dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şafaatçı hem ebedi bir evlat yapacak. Nufarakat muvakkattir merak etme. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. El-Hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır de. Sabret. El-Bakî Hüvel-Bakî